İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu. Arkadaşım Polat Doğru. Sizlerle her hafta buluşup bir farkındalık üzerinde kapı açmaya çalışıyoruz, sohbet oluşturuyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Özgür Bolat. Özgür Bolat genç bir bilim insanı. Kendisine eğitimi ve çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş birisi. Bir bilim insanı olarak konuşmaya ısrarla devam ediyor ve... Bugün bizim konumuz Özgürcim hoş geldin. Hoş kacım. Hoş geldin. Evet, çocuk yetişmesi ve okullardaki eğitim senin kafanda, gönlünde çok önemli yer almış durumda ve hürriyette her hafta yazıyorsun. Kendi köşen var orada. Elektronik hürriyette. Evet, de, teori, e, Perşembe günleri teori. yazıyorsun. Perşembe, evet. Ben de onları okuyorum ve <gülüyor> ondan sonra. Twitter'da. Twitter, her hafta evet hocam. Sağ olun. Yayınlıyorum. Çok önemli konulardan bahsediyorsun. Teşekkürle başlayayım. Önce bu tutumun için, emeklerin için, ayrıca da geldiğin için. Evet. Sağ olun hocam. Bugün de bir sohbet oluşturalım. vallahi ben Özgür gelince çok seviniyorum hocam. <gülüyor> Benim <gülüyor> Allah, Sağ olun. <gülüyor> kusura bakma özgür diyorum böyle <gülüyor> tabii, tabii, ama özgür yani. Değil, tabii. E, özgür geldiği zaman böyle e, dostça bir sohbet bir de hafif de böyle... Azıcık sıkıştırsak mı, azıcık zorlasak mı diye <gülüyor> e, evet. elim ayağım kaşınan bir arkadaş oldu. Çünkü Özgür'ün bana göre e, böyle nefes gibi gelen çok taze fikirleri var. Evet, Ve üstüne konuşulması gerektiğini düşündüğüm şeyler bunlar. Her okuduğumda da şey duygusunu yaşıyorum. Ya çok güzel söylemiş abi ama dur <gülüyor> bir de şurasını sorsak acaba <gülüyor> falan de. diye. Evet. E, i̇yi ki geldin, iyi ki yazıyorsun, iyi ki söylüyorsun hocam. Bence Türkiye için çok önemli şeyler yapıyor Özgür. Evet. Aile hayatı ile ilgili, çocukların yetişmesi ile ilgili aile hayatında nelerin farkında olması ile ilgili yazıyorsun. Evet. Ama aynı zamanda sınıf ortamında öğretmenlerin farkında olması onunla ilgili yazıyorsun. Aynı zamanda müfredatı oluşturanlar nelerin farkında olması lazım onunla ilgili yazıyorsun. Bugün Hangisinden konuşalım? Hocam önce okullar meselesinden evet. başlayalım. Yani evet. büyük resimden başlayalım. Daha sonra aileye ve diğer taraflara doğru geliriz. Hocam çok iddialı da bir şey söylüyorsun. İddialıdan kastım çok net bir saptama evet. yapıyorsun. Okullar gerçek hayata hazırlamıyor diyorsun. Ve bunu çok da güzel anlatıyorsun. Ya Bizimle paylaşır mısın onu? Neden hazırlamıyorlar hocam? Ne, ne görüyorsun da hazırlamadıklarını düşünüyorsun? Evet aslında e, soru şuradan başlıyor. Okullar gerçek hayata hazırlayan bir kurum mu olmalı? Heh. Yoksa okullar gerçek hayatın kendisi mi olmalı? Hmm. Bence soru oradan başlamalı. Bana göre çocuklar okulda o kadar otantik olmayan, o kadar sıradan işler yapıyorlar ki... ...bir an düşüyor, düşünüyorum eğitime bu kadar yatırım yapılıyor, bu kadar koskoca binalar yapılmış. Acaba bu çocuklar böyle dışarıda zarar görür, böyle bir binada tutalım mı? Acaba <gülüyor> bunun için mi böyle inşa edilmiş diye düşünüyorum. Çocuklar okulda çok şey öğreniyor ama bizim tahmin ettiğimizden farklı şeyler öğreniyor okullarda. Hmm. Ne öğreniyor mesela? Hmm. Öğretmenin gözüne girmeyi öğreniyor, ha, evet. Çok güzel. Evet. Ee, çalışmadan başarılı nasıl olun onu öğreniyor. Güzel. Eğer çocukta bir başarısızlık duygusu, öğrenilmiş çaresizlik varsa rezil olmadan bunu ben nasıl, nasıl yırtarım Hı -hı. bunu öğreniyor. Ee, yine yani çocuklar orada neyi öğreniyor biliyor musunuz hocam? Öz değerimi ben nasıl korurum, rezil olmadan nasıl çıkarım? Sınıfta kabul görmeyen çocuk dışarıda çete kuruyor mesela. Mesela bakıyorsunuz bazı öğretmenlerle yaptığım çalışmalarda çocukları dışarıda gözlemlettiriyorum ben öğretmenleri. Hocam diyor dışarıda bambaşka çocuk diyor. Çeyin lideri olmuş diyor. Grubun lideri olmuş diyor. Neden? Çocuk sınıfta derslerde var olamadığını düşündüğü an dışarıda ben diyor nasıl var olabilirim? Başka bir hayat yaratıyor. Başka bir hayat yaratıyor yani. kendisini. Ama öğretmen bundan habersiz. Evet. Bu çocuklar sınıfta görünmeyen çocuklar. Öğretmen de dersleri kimlerle işliyor? Görünenlerle Görünenlerle işliyor. Aynen, aynen. i̇şliyor. Aynen. Ve... İşin en ilginç biliyor musunuz? O görünmeyen çocuklar başarısızlık duygusuyla gerçek hayata atılıyorlar. Halbuki yeni bir e, öğretmen arkadaş anlattı. Adam demiş ki, getirmiş, ya şu ongutu demiş, adam edin demiş. Yanında çocuğun, çocuğun yanında demiş. Marmaris'te bir öğretmen anlattı. Çocuk e, 7. sınıfta Türkiye birincisi olmuş şimdi yüzmede. Çocuk sonra gelmiş demiş ki, öğretmenim benim matematiğim bir demiş, ya şampiyona yakışmıyor biraz matematik anlatsana bana demiş. Şimdi eskiden bu çocuk bunu demezdi. Şimdi kendi alanında özgüveni geldi diğerlerini de kapatıyor. Şimdi gerçek hayata bakalım. Gerçek hayatta ne vardır? Patron der ki ya da müdür der ki ya Amerika'yı tekrar keşfetmeyin der. Arkadaşında da konuş der. Okulda ne diyor? Sakla kendini. Arkadaşına bakma diyor kendin yap diyor. İş yerine derler ki ya e, Palat Bey sizin fikriniz yok mu derler. Hı hı. Okulda nedir? Fikrinizi sormazlar. Güzel, Empoze ederler grup çalışması vardır, fikri beyan etme var. Okulda ne yapar? Bir sorun olursa müdüre götürür seni Doğru. ya da anneni babanı çağırır. Doğru. O iş yerinde anne babanı çağırmaz ki. İş yerinde verilen mesaj şudur. Sen bir bireysin mesajı verilir. Tabii Türkiye'de o da sorunlu da o ayrı bir konu. Anne baba çocuğa sorumluluk verilmez. Düşünseniz hangi müdür size not veriyor? Sadece geri bildirim verir. Bu iyi olmuş, bu kötü olmuş ama o konu üzerine kurulu. Tamamen notlanıyor. Not üzerine kurulu. E, okulda e, gerçek hayatta e, çocuğun alışması gereken bütün süreçlerden uzak, e, böyle yapmacık bir ortam var. Örneğin Erzurum'da kışın tatil olması lazım. Mesela çocuk kışın niye otelde tutuyor, şey okula okulda tutuyorsun ki? Tabii. Çocuk gitsin gerçek hayatta çalışsın, bir iş yapsın. İşte bu tarım toplumlarına göre okullar tasarlanmış. Yazın çocuk çalışsın diye. E, öğretmen diyor, ki, hocam diyor, benim diyor kar ünitem var diyor. Kar çocuk görmiyor, ben kar ünitesi işliyorum diyor. Ben diyor öne almak istiyorum, kar yağdığında sonra işlemek istiyorum diyor. Müfredat diyor ona izin vermiyor mesela diyor. Hı hı. Okullar çocuklar öğrensin diye tasarlanmış hı hı. ama belirli bir süre sonra amaç unutulmuş tamamen. Kendi içinde böyle bir dünya yaratılmış. Çocuklar orada zamanlarını geçiriyorlar diye düşünüyorum yani ben. Evet, evet. o zaman hı. enteresan bir e, soru geliyor aklıma. Yani bu milletin tek akıllısı biz değiliz. Evet. <gülüyor> Sen kendini öyle sanıyorsun ama <gülüyor> tek aklımda değilsin. Ama değil. dediler bana çocukken. <gülüyor> Şimdi hatırlatıyorum bir abi olarak. Ee, ve bu devam edip gidiyor. Yani evet. e, bu program yayınlanıyor, konuşuyoruz, simlerler veriyoruz falan. Sence e, bir bilim insanı tavrı içerisinde yani ötekileştirmek, yargılamak için tabii, tabii. değil tabii. Ee, neden bu sistem... Böyle bir sistem olarak oluşmuş ve ısrarla böyle devam etmeye çalışıyor. Evet. Hocam, bakanın bir tanesiyle bir toplantı yaptık. Bakanın, bir, yani ağzından duydum, hı hı. şunu dedi. Biz dedi OECD ülkelerinden, dedi, Avrupa'dan dedi, e, bir yıl daha az matematik yapıyoruz ve müfredatımız iki katı dedi. Bir yıl daha az. Şimdi ben de anlamadım yani, toplantıda soracaktım. Tamam, bir şikayet ediyoruz da siz niye ediyorsunuz? Onu anlamadım yani. Yani bunları düzeltmesi gereken <gülüyor> sizsiniz diye düşünüyorum Şimdi Türkiye'deki ben onun adını şöyle koydum hocam Bu soruyu kendime çok soruyorum Türkiye'deki sorun bilme sorunu değil Türkiye'deki sorun uygulama sorunu <gülüyor> Ve insanlar bütün doğruları biliyorlar Mesela bir tweet dağıtmıştım siz onu retweetlediniz herhalde Finlandiya, Finlandiya'da bizim bildiklerimizden farklı şeyler bilmiyorlar Bilmiyorum. Aynı şeyleri biliyorlar Finlandiya'nın farkı ne? Onlar uyguluyorlar Bizde uygulama sorunu var. O neden? Siz zaten adını koydunuz. Korku kültüründe e, mış gibi yapılan işler hmm. ve bir kurumda çalışan hocam, Weber'in sözü vardır ya, bürokrasinin tek amacı kendi varlığını kendi sürdürmektir. Varlığını sürdürmek. Ne oluyor? Bakıyorum yani bu adam iyi niyetli bir adam. Buraya geldi, niye iş yapmıyor diyorum. O adam hocam görevi genellikle kendi kurumunu korumak ve kendi yerini korumak üzerine kurulu olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla da deneysel yaklaşamıyor yani. Deneysel Sadece yani. bildikleriyle yaklaşabiliyor. Yeni bir şeye tepkili olması... Ya bir dakika çünkü senin bahsettiğin gibi bir uygulamaya gidersek bütününü değiştirmemiz lazım yani. Şimdi ben şöyle görüyorum bu zahmetli bir iş. Kesin. Evet. Kalp krizi olursunuz damarınızı açarlar ama sonra yaşam tarzınızı değiştirmeniz lazım. Spor yapmanız beslenme. Şimdi bizim e, bu... Gözde görülmez hemen. Hı hı. İşte politikacılarda bu riski almazlar. Onlar daha gözde görülen işleri yaparlar. Evet. Ama asıl şey kaliteyi arttırmaktır. Ve bundan dolayı ya biz de oraya gelsek öyle mi oluruz bilemiyorum ama e, ve genelde mesela ben işte okullara gittiğimde ya da okullara uzun süreli çalıştığımda bunun zor bir süreç olduğunu, organik bir süreç olduğunu, hı hı. zaaflar olacağını ve hemen değişim beklememeniz gerektiğini, e, beklemeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü sigara içen bir adama iki saat seminer verip sigarayı bıraktıramayız diyorum bu da, da, şey, evet. davranış değişikliğinde hemen sağlayamayız. Evet. Onun için orada bir uygulama sorunu var hocam. Kötü niyet yok, evet. e, bilmemezlik yok, ama değişim nasıl olur? Değişim teorisi nasıl olur? Liderlik nasıl olur? Buralarda eksik olduğu için uygulamaya eksik hı hı. kaldığımızı düşünüyorum. Artı e, öyle kurgulanmış ki bizim eğitim sistemimiz öğretmenin gelişim motivasyonu yok. Olmasına da gerek yok çünkü işte ben tezimde buldum. Öğretmen diyor ki gelişenle gelişmeyen arasında hiçbir fark Bir şey yok fark diyor. Yok. Ben diyor niye zamanım vereyim ki buna diyor. Doğru, Artı doğru. daha kötüsü oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz hocam? Bir öğretmen çok iş yapınca ona daha çok iş veriliyor. Daha çok iş veriliyor diyor. Ödül yerine, Ödül yerine. Ee, ceza veriliyor. Evet. Öğretmen de şey yapıyor. Kaçıyor. Diyor bu da benim üstümde kalır. Bu da benim üstümde Bize kalır. Bu da benim üstümde kalır. Bize damgalanmış da oluyor. Etiketleniyor. Aynen etiketleniyor. etiketleniyor, etiketleniyor ve yani. o işlerden kaçıyor hocam. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız? Türkiye'de eğitim konusunda köklü bir değişiklik yapılacaksa, bunu 30 yıl devam ettirecek bir anlaşmaya ihtiyaç var. Evet. Yani bu eğitimciler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç var. Politik partiler arasında bir anlaşmaya. Bu milli bir davadır deyip, nasıl ki bütün partiler e, sınırlarımız konusunda, milli egemenliğimiz konusunda bir hassasiyet gösteriyor, ondan dolayı her e, iktidar değişiminde orduyu edip yeniden inşa etmiyoruz. Evet. Ordu işini görmeye devam edecek gibi. Milli eğitimde de temel anlaşma konusunda yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl devam edebilecek bir e, sırtını yani. dayayabileceği bir evet. düzenin olması lazım. Ve e, politik e, yaklaşımların e, ben şimdi böyle istiyorum şeklinde bir tavır içerisinde hemen elini atıp değiştiremeyeceği bir durum olması lazım. Evet, evet. Yani Anayasa Mahkemesi gibi bir şeyin eğitimi koruması lazım gibi bir kavur içerisindeyim. Çünkü öbür tarafta eğitim politik amaçlarla kullanılıp sürekli e, işte üzerine değişiklikler yapılıyor ve arada nesiller kayboluyor. Evet. Yani bu hep böyle oldu. Evet. Hep böyle oldu. Evet. Ondan dolayı belirli bir hükümeti falan hesaba olarak konuşmuyoruz. Hep böyle oldu. Tabii, hep böyle oldu. Hep evet, böyle oldu. Bu önemli. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. E, böyle e ne dediniz siz kışkırtasın ne dediniz? Yani Azıcık sıkıştırasım geliyor. Bir <gülüyor> şey diyeceğim gerçekten bu, bunlara ihtiyacınız var. Sıkıştırın beraber düşünelim. Evet. Burada cevabını bulamazsak sonra dışarıda Aynen, bulalım. Evet. Okuyalım sonra bir daha paylaşalım. Onun için Hocam, böyle şeyler güzel. keyif aldığını güzel. görüyorum. O yüzden evet, zaten evet. içimden siz, öyle geliyor yani. Evet sıkıştırın Çünkü, gerçekten beraber e, Hocam da öyle. Söylediğin şeyler çok önemli. Ee, okunduğu zaman, ya evet doğru söylüyor, Adam duygusunda yaşıyorsun Bir diğer taraftan iyi de başka nasıl olacak? ya yani abi ne diyorsun başka türlü olmaz ki gibi bir duyguda oluyor. Mesela ceza ile ilgili bir sürü şey söylüyorsun hocam diyorsun evet. ki ceza çocuklar için zararlıdır diyorsun. Evet. Ama eğitim sisteminin içerisinde var, ailelerde var. Ve sen o zaman diyorsun ki hatta başka bir şey daha söylüyorsun. Ceza değil bedel olsun diyorsun. Evet. Ve ben mesela bunu anlamakta zorlanıyorum. Hakikaten bunu sorasım geliyor. Evet. Yani iyi de e, cezanın ne sakıncası var? Her yaptıklarına eyvallah mı diyeceğiz çocuklara Peki bir şey Bir insan bir insan neden ceza ver acaba? Gerçekten. Hmm. Yanlış, bir şey gerçekten. Yanlış bir şey yaptığı için. Çok güzel sordun. gerçekten. Yanlış bir şey yaptığı için verirsin. Ama neden? Yani ceza verince ne olacak? Daha iyi bir sonuç elde etsin diye verir. Yani bu yaptığını tekrarlamasın evet, diye verir. Evet. tekrarlamasın aynen. diye verir. Bakalım ceza alınca çocuk yaptığını tekrarlamıyor mu acaba? Yani, trafik cezalarına bakalım. Yüz bin tane trafik cezası evet. oluyoruz. Beşiktaş'ta bir yol var. Ceza alıyor. Her 5 yıldır ben oradayım. 5 yıldır orada arabalar görüyorum. İşe yaramıyor. Çocuğa sorumluluk vermek diyelim. Sorumluluk veriyor mu ceza acaba? Ah, yeterince korkutursa belki. <gülüyor> o anda yaptırıyor. Evet. Ceza ile ilgili işte doğruyu öğretsin diyoruz, sorumluluk versin diyoruz. Tekrarlamasın diyoruz, tekrarlamasın diyoruz, davranışının üzerinde düşünsün diyoruz. Evet. Baktığımızda ceza bu dördünün hiçbirini sağlamıyor. Peki ceza ne sağlıyor? Şimdi ama o yazı da okuduysanız ceza Aha. şimdi ben kendi kafamda bir kurgu yaptım. Ceza 3. sırada geliyor. Hmm. Birinci sırada ne var? Şöyle örnek vereyim. Mesela diyor ki benim diyor oğlum diyor evde kitap okumuyor diyor mesela. Hmm. Ben diyorum ki ha Acaba diyorum kitap okuma saatleriniz uymuyor mu çocuğa diyorum. Nasıl yani? Kitap okuma saati. <gülüyor> Öyle bir şey yok hocam diyor. Ha En başta ailenin kuralları, prensipleri, değerleri oluşturulmamış. Anladım. Sorumluluğu vermek bu demek değil midir Tabii. Ee, bu John Wooden çok örnek veriyoruz hocam. John Wooden. Kimdir John Wooden anlatalım. John Wooden e, California Üniversitesi'nin basketbol koçu. Takımı 88 defa üst üste e, maç kazanıyor. 10 yılda 8 şampiyonluğu var. İşte dünyanın en iyi koçlarından kabul ediliyor. Araştırmacılar 2 yıl boyunca araştırıyorlar onu. Sonra nasıl oluyor da bu adamın takımı en iyi? En iyi takım oluyor. En iyi takım oluyor diyor. Mesela kriz anlarında bile kriz anlarında hiç heyecanlanmıyor ya da takımına bağırmıyor. Çünkü o anlarda takımın ne yapacağı zaten belli. Belli. Bunu ne yapmış? Önceden prensipleri, kuralları önceden zaten belirlemiş. Evet. Çocuğun o zaman önceden ne oluyor biliyor musunuz? Önceden kurallar belli olmadıysa an çocuk anne babaya bağımlı ya Aynen. kuralları önceden uygulması şey an çocuk anne babaya sinirli olarak büyüyor. Çünkü Va. diyor ki sen beni diyor korumadın. Benim Sıkan. sınırlarım belli diyor. Her yeni bir şeyle karşılaştırdığında çocuk en baştan düşünüyor. Özellikle oto kontrolde gelişmemiş, Ge gelişmemiş oluyor küçük yaşlarda en baştan düşünüyor ee, ve annesine babasına kızgın olarak büyüyor. O zaman yapılması gereken ailenin prensipleri, değerleri ve kurallar belli mi? Önce bunu oturtmak lazım. Önce unutulmamak. Yani ben söylediğinden şöyle bir şey anlıyorum, netleştirmek için söylüyorum. Uzun vadede çocukla ilgili bir değerlendirme yapacaksanız, bu ortamda ne doğrudur, ne yanlıştır'a karar verecekseniz, Önce oyunun kurallarını bir baştan Önceden belirleyin diyoruz. Yani bizim ailede kimseye bağıramazsın. Evet. Komşuları rahatsız edemezsin. Yemeğini yersin, yemezsin. Neyse anlaşma. Evet. Okulda şöyle bir düzey bekleriz, bilmem ne yaparız gibi bunlar baştan belli olacak evet, Bizim bayağı, aile tabii tabii. Bayağı iş sözleşmesi tabii, gibi. Tabii tabii bizim aile. Peki keyfiyetle baba bunları aklında tutuyor olsa olmaz mı abi? Ben biliyorum ya. Keyfiyetle aklında. Yani benim aklımda var bunlar da çocukla paylaşmıyorum. Şöyle şey diyorum yani yani, yani valla sorsan ben söylerim yani. Şey, şöyle bir şey bunların yazılı olmasına gerek yok. Tabii tabii. Yani. E, ne oluyor? Aile kültürü yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ee, ve o sizin pusulanız oluyor, o sizin prensipleriniz oluyor. Çocuk her bir sorunun karşılaştığında ne yapmalı, ne yapmamalı düşünmüyor. Çünkü hı hı. annesinin babasının ne beklediğini kendisinden biliyor. çok iyi biliyor. En başta eğer aile kuralları, mesela şey bir çocuğa ben çikolata verdim. Çocuk bana ne dedi biliyor musunuz? Bugünkü çikolata hakkım doldu dedi. Evet. evet. Bravo. Başka bir örnek vereyim. Bilgisayar, bir arkadaşımın evindeyim. Çocuğu var dedim ki bilgisayarda bir e-maillerime bakabilir miyim dedim. Sonra sen oynarsın dedim. Çocuk baya şaşırdı. Sonrasında ne ilgisi var ki? Dedi benim bir saatim Dedi. Bir saat. Çocuk çocuğa iç kontrolü vermiş. Tabii, tabii, o çocuğa tabii, tabii. mesela ben hatırlıyorum. Babam annem hayatta bana ders çalış demedi. Şimdi bir bu tamam mı? Ve paylaşmış olmak lazım. Tabi çocuk, çocuk biliyor. Olur. Çocuk biliyor. Çocuk yani. biliyor. E, Dişte ayıcacım e, bizde yemek bizim ailede yemek beraber yenilir. Süper. Ya ben işte aileler çocuklarıyla tanıştırıyor ya beni. E, diyor ki çok dürüst, yalan söylemem böyle böyle diyor. Sonra sekreter arıyor. Diyor ki şey e, yok de diyor. Yok. Çocuğun yanında. Evet. O zaman olmuyor. Anne baba kendi değeri olmayan değerini çocuğa aktaramaz. Yani. Kendisi kitap okuyor ama okumuyorsa çocuğun okumasını bekleyemez. Yani. Şimdi. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Anne baba kendinde olmayan bir değeri çocuğa aktaramaz. O, aktaramaz. Ondan dolayı beklemesi de eğitimsel olarak boş. Evet, mümkün değil. Ve haksızlık bence. Haksızlık, bir ve haksızlık haksızlık yani Çok önemli. Evet. Yani ben şuna benzetiyorum özgürce Ben Türkçe konuşmaya devam edeceğim. Kendi şivemle. Nereden gelmişsem. Çocuk büyüdüğü zaman diyeceğim ki, neden Fransızca konuşmuyorlar? <gülüyor> Medeni insanlar Fransızca konuşuyor. <gülüyor> evet, Konuş evet. Fransızca. Bak komşunun çocuğu konuşuyor. Sen niye konuşmuyorsun? Bunu yapıyoruz evet. ve yaptığımızın farkında evet, değiliz. Aynen hocam. Evet. Aynen. Doğru. Şimdi birincisi bu daha cezaya Bilmiyorum. gelmedim. Daha daha evet. Cezaya gelmedim. Gelmedim. İkincisi aile değerleri, prensipleri, kuralları belli ama çocuk yapmıyor. Heh. Heh. Mesela e, ödev konusunda kafa yoruyorum ben. E, tamam. İlkokulda okulda ödev işe yaramıyor. Bu araştırmaları belli. Hangi evet. araştırmalarla biliyor musunuz? Bir tane araştırmalarla değil. Meta araştırma diye araştırma türleri vardır. Hmm. Bütün, bütün araştırmaları, araştırmaları bakar, sonuç çıkar. Analiz evet. evet. Meta araştırma. Meta, meta, meta, araştırma. Aha, işte meta zaten üstü. ne demek? Üst. Evet. Metabolizma bütün evet. meta. Evet. Bakıyor. İlk okulda, ilk öğretimde e, ödevin yani yok denilecek kadar etkisi az. Lisede daha fazla. Şimdi çocuk ödevini yapmıyorsa araştırmalar yine gösteriyor ki en büyük sebep ne biliyor musunuz? Çocuğu ödev yapacak becerisi ve bilgisi yok. Hocam bir daha söyle ya. Yok diyorsun. Yok. Yok çocuk, yani. çocuk niye ödevini yapmıyor? Birçok nedeni sayacağım şimdi. Birinci <gülüyor> neden en fazla çıkan çocuk ödevi yapacak da konuyu anlamamış. O konu yapacak bilgisi yok, o konu yapacak becerisi yok. Oy, oy, oy, oy. Şimdi yok bu. Bu, bu olmadı mı zaten lan? Şimdi şimdi siz çocuğa ne? ceza veriyorsunuz. şuna benziyor. <gülüyor> engelli, görme engelli bir kişiye niye görmüyorsun diye bağırın, çağırınmayla. Ceza veriyorsunuz al. çocuğa. Tamam. Çocuğun bilgi be ikincisi ne? Çocuk seviyesinin ya çok altında ya da çok üstünde. Seviyesinin hmm. altında olunca ilgisini çekmiyor. Gereksiz buluyor, anlamsız buluyor. Çocuk ödevini yapmadı. Bir mücadele boyutu yok. Ne Hiçbir şey bir yok. Tarafı. Anne diyor ki ödevini yapmazsan diyor bilgisayarla oynayamazsın demiş. Süper ceza. O zaman ne? ikinci adım ne? Problem çözme. Çocukla oturup bu davranışı çocuk neden yapmadı? Sonra çocuğa soralım. Bak ben okullarda denemeler yapıyorum. Çocuğa soruyorum. Ee, çocuklar kendi problemlerini kendileri söylüyorlar. Nasıl çözebileceklerini de söylüyorlar. İnanın hocam siz söylüyorlar değil mi? Siz çok güzel tekrarlıyorsunuz. Bunu söyleyelim anneler babalar e, çocuğun yapmadığı şeylerle e, çocuklarla otursunlar, konuşsunlar ve çocuğun çözüm önerisi sunmasını beklesinler. Bakın çocuklar nasıl çözüm önerilecekler. Kesinlikle. Bunun adını bir koyalım. Problem çözme. Evet. Problem çözmeyi de yaptık. Ee, tabii problemi çözemediysek e, bilgiyi kazanamaz çocuk hemen. Ben şöyle düşünüyorum. Emek neye verilir diye düşünüyorum. Emek şunlara verilir. Akşam uyudum sabah uyandığımda değişiklik yapamayacaksan, bu nedir? Kilomu hemen veremem. Verem, tamam. Hemen bilgili olamam. Doğru. Hemen becerili olamam. Doğru. Bu Doğru. tür şeyler emek vermemiz lazım. Ve Hiç... problem süreklilik arz süreklilik eden. Süreklilik arz eden. Aha. Sürekli problemi de çocukla çözdüğümüzü düşünelim. E, çözme sürecine girdik. Daha ikinci daha cezaa hiç gelmedik. Yani. İki problemi de çözdük diyelim. Ha problem Yani problem bu çocuk... açık anlaşılsın diye söylüyorum. Ha, tamam. Siz böyle bir yerde davranış değiştiriyorsanız ana baba olarak. Bugün biri dinledi seni ve evet. dedi ki ana Özgür Polat diye bir adamı dinledik. Adam doğru söylüyor. Evet. Biz bu çocuğun sıkıntısının ne olduğunu anlamadık. Bir şeyleri değiştirmeye karar verdiklerini, bunlar bu akşamdan yarın sabah olmayacak diyorsun olmayacak, değil mi hocam? Tabii, olmaz. Bir zaman alacak. Zaman yani. alacak. Yani onun ihtiyaç duyduğu zamanı veriyor olmak gerekir diyorsunuz. Orada destek. Tamam. Hem duygusal destek hem de beceri desteği. Ve muhtemelen de işbirliği gerekiyor. Tamam. İşbirliği gerekiyor. Kimle işbirliği? Öğretmeniyle, Öğretmen, ar arkadaşlarıyla işbirliği iş gerekiyor. Problem çözmeyi de yaptık. Çocuk hala yapmadı diyelim. Hı hı. Daha şimdi cezaya geldik. Değil Kıcık değil çocuk yani. <gülüyor> şimdi cezaya geldik. Ee, şimdi ceza bile değil bedel. Ee, saatinde gitmezseniz uçak kaçar. Bu ceza mıdır sizce? Bedele benziyor hocam. Bedele, Bedele benziyor. Yani. Ee, bir şeyin ceza olup ceza mı bedel olduğunu nasıl anlarız? Bedel işin kendisine saklı olması lazım. Örnek vereyim. Uçağı kaçırdınız siz. Uçağı saatinde gitmeniz. Adam da diyor ki saatinde gelmediniz sizin elektrik, elektriğinizi keseceğiz. Gider mi? Demez. Hiçbir ilişki yok değil mi? Yok. Hiçbir, hiçbir ilişki. ilişki. Ama çocuğa diyoruz <gülüyor> ödevini yapmazsan bilgisayar Gider. oynayamazsın. Gider. Gider Çocuk diyor Allah Allah diyor. Ödevle bilgisayar ne ilgisi ne var? İşin için kendisinde olması lazım. Şimdi bu İpek Şenoğlu'nu hmm. örnek veriyorum. Bir sohbet ettik İpek Şenoğlu'yla. Bu Wimbledon'da oynayan e, ilk kadın. İlk Türk. ilk Türk, Türk kadın. kadın. Evet. evet. Raketini kırıyor. Hı -hı. Sonra babası geliyor. Ne zaman kırıyor? E, i̇şte yedinci sınıfta mı ne? Haa. E, küçükken. Orta okul, falan. Ha, falan. Evet. Ha. Babası da geliyor diyor ki kızım e, raketin kırıldı. Evet diyor. Ama haftaya maçın var senin. Evet. E nasıl oynayacaksın? <gülüyor> diyor. Nasıl oynayacağım? Sonra baba geliyor. Nasıl oynayacağım? Bilmiyorum diyor. Sen kırdın. Evet, bunun evet. bedeli ne? Evet. Oynamamak. Herhalde kızmış, öfkelenmiş, vurmuş, kırmış, vurmuş, ıslanmış. Kırmış. Aa, evet, aa, evet. Şimdi bunun bedeli. bedeli ben alamam. Evet. Çünkü bunun sorumluluğu sende. Sen Eğer bu raket sen almazsan oynayamazsın. Bedelini de sen ödersin. Selam olsun o babaya. ne yani kadar işte babalık bu. Ya işte. Ama zaten hocam tesadüf değil yani. Evet, Öyle olunca da Wimbledon'da o Wimbledon'da Türk kadın tenisçi oynayarak oynarsınız. Hocam bu o, ipeğin aklında yer etmiş. Çünkü demek ki önemli bir an. Evet. Çok değil. önemli bir an. Evet. Ve ipeğe verilen mesaj şu. Davranışlarımın bedeli bana ait. Şimdi başka bir örnek vereyim. Diyor ki ya çocuğum diyor, sürekli servisi kaçırıyor diyor. Hah bak bu güzel. Ha, servisi var. kaçırıyor diyor. <gülüyor> Ne yapıyorsunuz diyorum, annesi bırakıyor diyor. Süper. Ben de diyorum, oh ne güzel, vallahi ben de kaçırırım. <gülüyor> Serviste gideceğim, annemle giderim. Nefis. Evet nefis, bedel, bedel ödemiyor. Şimdi geç gelen, eve geç gelen çocuk, mesela geç geldi, yemek kalkmadı. Anne yemek hazırlıyor ona, diyor ki, aa iyi ben geç gelirim, bedelini de ödemem. Yemeğini kendi hazırlıyor. Bedelden ötüyor, ödül de var hocam ödül de var. ödül de var. Ödül de var. Bedel davranışın doğal sonucu olarak ortaya çıkan... Doğal sonuç diyor. Doğal sonuç. Doğal sonuç. Yani benim özel bir manipülasyonum falan filan Dışarıdan yok. Dışarıdan bir şey yok. Bir Ve şey yaşamın yok. kurgusunda bu yaşamın var değil mi? Yaşamın kurgusunda var. Evet. Şemsiyeniz olmazsa ıslanırsınız. Evet. Cancak Russo diyor ki... E, anne babalık diyor doğa gibi olmalı. Doğada diyor... Esneme yoktur kişiye göre. Hocam burada bir şey gelir. Benden ben duymuş onu. Ben de onu söylüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş. <gülüyor> hocam burada bir itiraz gelir onu so sorayım ben. Aklıma Şimdi da bir gelir. itiraz geldi. Ben onu ha, söyleyeyim mi? Şöyle. Aynı şey mi acaba? Bilmem sen söyle hocam. E, çoy, mesela ödev yapmayan çocuğun bedeli ne olur diye bir soru geldi. Yok o ha, değil hocam. Söyle, tamam. o, onu açıklarız. Be benim sorum şu. Bu bedelin ne kadarına müsaade edeceğiz? Yani çünkü... Trafikte karşıdan karşıya geçerken gerekeni yapmazsan, evet. e, sana araba çarpabilir. Evet. Ve ben bir ana baba olarak buna müdahale etmeli miyim? Etmemeli miyim hocam? Tabii hocam, yani şöyle. Yani bedel nereye kadar bedel nerede benim bu bedelin önünde duruyor olmam lazım. Çünkü benim de ana baba olarak kendimin içinde tanımladığım bir yer var. Evet. Şimdi bana göre bunun e, kuralı yok. <gülüyor> Herhalde bu bir e, sanat mı? ya yani annenin babanın İçim bilir diyorsun e, içi, anne'nin babanın çocuk zaten fiziksel olarak zararları asla izin vermemeli olarak, asla izin vermemeli e, ama onun dışında herhalde bu her anne babanın e, bir sanat olarak e, kendisinin vereceği karar diye düşünüyorum Hı -hı. E, mesela bazı zengin ailelerin çocuklarını biliyorum mesela e, kendi şirketlerinde çalıştırtmıyorlar başka şirketlerde Hı -hı. çalıştırıyorlar çünkü kendi şirketinde çalışırsa bedel ödeyeceği bir ortam oluşur. Bedel ödeyeceği bir ortam yok. Hı hı. Ve bedel bedel ödetmek şöyle, e, sorumluluk vermek yani. Her yani insanın çok, kendi davranışının çok... sorumluluğunu kendisinin alması gerekiyor. Ve şunu gördüm ben, şunu gördüm. Hocam seminerlere gidiyoruz ya, bazı yerlere ücretsiz gidiyoruz değil mi? Siz de gidiyorsunuz. Hı hı hı. Mesela salon e, e, çok az oluyor. Hı hı. Çünkü gidiyoruz ya. Gelmiş nasıl gelmiş oldu? Yani işte gelmiş, gelmiş, gelmiş arkadaş. Evet. Diyor. Ve şunu gördüm insanlar ve şeyde de öyledir hocam ee, mesela cemaatlerde bazı cemaatlerde yani ne diyelim ona cemaat mi diyelim topluluk mu diyelim. Gruplar, gruplarda. Gruplarda e, oraya girmeniz için bedel ödetirler size. Evet. Bedel ödetirler. Sen tam İngilizce'deki community diyorsun. Değil evet mi community sen? bedel Hı. ödetirler. Çünkü siz o e, community'ye o gruba, gruba girmeyi gir. hak etmeniz lazım. Anladım. İnsanlar bir şeyi hak etmediğini düşünüyorsa ona fazla değer Vermiyorlar. Vermiyorlar. Ben evet. onu gördüm yani. Tabi burada <gülüyor> ıı, gelişim süreci içerisinde bedelleri düşünmek lazım. Doğru. Yani ben mesela Ayşen'le kızımla 5 ıı, yaşındaydı ee, ve ıı, baktık ıı, o trafik işeğinin olduğu yerde bir köpek leşi. Araba çiğnemiş geçmiş gitmiş. Ee, Ayşen dedim. Görüyor musun? dedim Evet baba dedi böyle dedim hayatım bu dedim köpek eğer bilseydi ki yeşilde geçilir ve yeşil yandığı zaman geçebilecek bir bilinci olsaydı ondan ölmezdi dedim onun için dedim bu geçmeden önce geliyor mu diye işte dedim böyle sola bakarız sonra sağa bakarız ve yeşil olunca geçeriz dedim ve Ayşen 28 yaşında bana bunu anlattı Aa, baba hiç unutmuyorum vay, onu dedi evet. ondan dolayı e, yani Hangi yaş grubunda nasıl bir sohbetle ne gibi bir sorumluluk ve sınırlar çizeceksin çok önemli. Böyle geliştirerek devam Anne, etmek. Anne babanın meselesi. da çocuğu az aşmaması gerekiyor bu noktada. Evet. Yani onun da kendi sorumluluk alanı içerisindekilerin farkında olması gerekiyor. Aksandı ezebilir Ezebilir. Tabii, tabii, ben tabii, o, ondan da korkudayım. Bazen korunamadığı bir takım bedeller var. Şimdi anne diyor ki 10 dakikada hazırlansın çocuk diyor. Hı hı. Yani kusura bakma 5 yaşındaki çocuk 10 dakikada hazırlanamayabilir. Hı hı. Ve bunun için bir bedel ödemesini beklemek bana çok insaflı gelmiyor. Ta Ama çek edersin 15 dakikada hazırlanıyor. Zamanlamayı ona göre yapmak Tabii. mümkün olabilir. Şimdi orada kuralların mantıklı olması çok önemli. Evet. Yani. Süper. Kuralların mantıklı olması çok önemli. Ve mesela bir işte yazıdan sonra bir aile mesaj attı. Çocuğu Oyuncağını başka bir çocukla paylaşmamıştı, bir hafta oyuncağı yasaklamış. Of. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bir hafta oyuncağı yasaklamak bu e, mantıklı bir bedel mi? Bu bedel değil, abi. bu ceza senin tam anlamıyla. Bu ceza. Için. Bu ceza. İkinci şey, mesela siz her şeyinizi paylaşıyor musunuz yani başka bir aileyle? Yok. O zaman çocuk çocuğun niye paylaşma hakkı yok, paylaşma hakkı yok? Çünkü e, çocuğu kendine paylaşmayı öğreteceğiz. Paylaşmayı de. öğreteceğiz ama çocukta. ...kendisinin paylaşma hakkını görür, görüyor... ...ama çocuk o hakkı görmüyor mesela. Burada ben bir boyut getirmek istiyorum. Anne baba bazen çocuğunu eğitmek, terbiye etmek... ...sözüyle ve kendisi öyle düşünerek güç gösterisine giriyor. Evet. Çünkü kendisi çocukken güçlü hissetmemiş. İlişkilerde güçlü hissetmemiş. Ondan sonra çocuğu olmuş. Bu çok güçsüz. ...hoh şimdi ben güçlüyüm diyor. Ve o gücünü uygulamak üzere... ...hani derler ya... ...köyden çıkan jandarma... ...köylüyü en çok zulüm eder diye. <gülüyor> ee, böylelikle... ...müthiş cezalar, yasaklar ve sertlikler görüyorum. Güçsüz bırakılmış insanların eline... ...güçlü olma fırsatı verdiğinde... ...ezmeye çalışıyor. Ve maalesef... ...benim Yetişkin Çocuklar kitabında da göstermeye çalıştığım o bedenen yetişmiş, ruhen gelişmemiş ve ondan dolayı çocuklarına güç uygulayarak bu cezanın arkasında bu ihtimal de var. Evet. Altını çizelim diye düşünüyorum. Tabii tabii tabii. Ya bak mesela o az önceki paylaşma örneğini verdin ya ben bizde şöyle oluyor. Yani benim 6 yaşında oğlum var. Ee, paylaşması gerektiğiyle ilgili bir fikri var. Fakat neyi paylaş neyi paylaşmayacağı konusuyla ilgili serbestisi var. E, tehlikeli hissettiği oyuncaklarını bilmem nelerini falan e, misafir çocuklar gelmeden önce saklıyor. Bunları diyor vermeyeceğim diyor tamam mı? Evet. Yani hiçbir gerilim yaşamadan alıyor onları götürüyor bir yere koyuyor. Bir oda dolusu oyuncak var orada yani beş tane seçmiş adam ben bunları kimseyle paylaşmak istemiyorum diyor. Ne düşünüyorsunuz bu kanıtın? Ben çok anlamlı buluyorum evet. çünkü biz öğretmedik bu yöntemi Tabii. ona. Yani bir iki kere yaşadı baktı başına geldi ondan sonra. E, o anki gerilim içerisinde çözüm bulunamadığını da gördü. Şimdi çocuk önden önlem evet, alıyor önden diyor ki, ben diyor bunu vermem diyor. Yani kusura bakmayın bunu vermem. Ötekiler eyvallah ne istiyorlarsa alsınlar. Ama bu beş tane bana özel ve o beş tane değişiyor mesela. Şimdi başka bir beş tane, öbür gün bir başka bir tane. Çocuk buluyor çözümünü evet, zaten. E, bir de şunu görüyorum ben mesela çocuk tez öne anne diyor ki yemek var. Anne bir saniye diyor. Ee, yemeğe geldi. Çocuk diyor bir saniye diyor. Gelmiyor. Gidiyor televizyonu kapatıyor. Şimdi çocuğu bölüyor. Biliyor. Bölüyor. Anne baba bölse birisi ne hisseder acaba? Anne baba çalışıyorsa toplantıda bölse ne hisseder acaba? O zaman aslında çocuğa saygısızlık yaptığının evet. farkında değil. Evet, evet. O zaman sen öyle tasarlayacaksın ki, öyle tasarlayacaksın ki çocuk önceden kuralları belliyse bölme ihtimali olmayan iyi planlama hocam söyleyeceksin. 7.35'te masada olacağız. 7. Saat de burada. Hı. 7.35'te seni bekliyoruz. Çizgi film 7.45'te bitiyorsa Esnerim ben baba olarak 10 dakikada ki, ben koyarım. 10 dakika koy, koyduk diyeceksiniz. Çocuk o zaman bölme şey olmuyor. Anne evet. baba kendisine yapılmadığı şeyleri Çocukları kendilerinin uzantıları görüyorlar ya Görüyoruz ya. <gülüyor> Kendileriniz uzantıları gördüğümüz için çocukları istediği bir şekilde Müdahale etme hakkını evet. e, Görmüş oluruz yani. Kendilerine bağımlı bir Böyle bir birey evet. yetiştirme. Yani çocuğun evet. gözüyle görmek Ve ayrıca onun ...gelişimine kendisini adamış olmak... ...yani sırf davranış diye ...onun gelişimine adamış olacağı deyince... ...hem kafası gelişsin... ...hem gönlü gelişsin... ...ve bunun davranışa yansısın... E, ...çünkü bilgisayar programlamıyorsun ki sen... Tabii, tabii. ...ve insan yetiştiriyorsun... E, ...ve o sohbet içerisinde olarak... ...ailenin değerlerinin ne olduğunu hatırlatma... ...ve hata yapma imkanının olması... ...yapacak çünkü öğreniyor... ...tabii tabii... Yaptığı zaman rezil etmeden sonuçları ne olabilir şeklinde ve hakikaten bu onun temelinde sevgi sevgi var diye düşünüyorum yani emek ve zamanın verilmesi meselesi. Bu biraz önce konuştuğumuz okul konusuyla da ilgili yani ana baba şunu istiyor çocuğun büyüdüğü zaman el aleme muhtaç olmasın. El aleme el açmasın. Kendi ailesini yedirsin, içtirsin, giydirsin. Ve kendisi olarak... ...hakkıyla al dik... ...kafası dik yürüyebilsin. Bunu istiyor. Ve kendi kafasına göre... ...bunun için çabalıyor. Burada bence... ...çok önemli yanlış kararlar veriliyor. Sanıyor ki... ...böyle bir kişi... ...herkesin beklediği gibi davranırsa... ...herkesin düşündüğü gibi başarılı olursa... Işte, ...belirli meslekler var... ...bunlardan birisine girerse... ...belirli davranış tarzları var bunu yaparsa... ...yani kalıplanırsa... ...oh böylelikle çocuk... ...bağımsız olacak... ...halbuki işin sırrı şu... ...o çocuğun olabileceğinin... ...en iyisi olmasına... ...annenin babanın kendini adaması lazım... Evet. ...böylelikle... ...herkesin hiç aklına gelmeyen bir yetenek geliştirerek, kendi alanını açarak rahmetli abim dedi ki, sen dedi iyi dedi psikolojiye git, oradan mezun ol. Sonra dedi, bana söyleme dedi, abimlere söylemiş, yanında okumuştum rahmetli'nin. Sonra dedi, Galata Köprüsü'ne git, dilen dedi. Şimdi neden? Çünkü o zaman psikoloji diye bir şey yok. Alan yok. ...veya ben kendi kafama koymuşum, gönlümü vermişim psikoloji alanında bir şey olacağım diye. Ee, İngilizce öğreniyorum, çalışıyorum ve farklı bir tavır içerisindeyim. Bu uymuyor ona. Ama çok şükür ben olabileceğinin en iyisi olma yolunda bir hareket içerisine girdim. Ve bugün buradayız, konuşuyoruz. Evet. ...ve inşallah hayrımız oluyor yani... Tabii sana. Kısa bir ara verelim. Verelim hocam. Evet sohbet güzel ama kısa bir ara tamam verelim hocam. Özgürcüğüm. Tamam, tamam. Evet kısa bir aradan sonra birlikte olacağız... ...değerli izleyenler. Özgürcüğüm... E, ...şimdi cezayla ilgili konuştuk. E, Polat ceza adamı... ...o cezayla ilgili sordu. Ben de sana... <gülüyor> <gülüyor> övgü, ...övgüyle ilgili sordum. Bugün çok takıldım kusura bakmasın. Vallahi sordu. hocam anlamadım bunu. <gülüyor> sevdiğimden. Ee, şimdi e, sen birçok yazılarında ve konferanslarındaki bazılarına katılma imkanı buldum. Övgünün de e, yanlış olduğunu, eğitici olmadığı üzerine altını çizerek ısrarla duruyorsun. 5 dakikamız var. Onunla da ilgili biraz aydınlatırması girer misin? Evet, hikaye anlatım hocam. Tamam. Hatta o, siz de vardınız o seminerde. Bir tane öğretmen anlattıktan sonra geldi bana dedi ki "Hocam dedi kendimi keşfettim." "Nedir?" dedim. Anlatabiliriz herhalde. Ben dedi ya da değiştireyim de mi? Değiştireyim. Değiştireyim. <gülüyor> ben dedi karateciyim dedi. <gülüyor> Çok iyi karate biliyorum dedi. Sonra milli takım aldılar beni dedi. Ama dedi çalışıyorum çalışıyorum. Hoca dedi hiçbir şey demiyor dedi. Çalışıyorum çalışıyorum hiçbir şey demiyor dedi. Ben dedi bunalıma girdim. Ya bir gel dedi, bir hiç övmedi bana, iyisin demiyor dedi, hiçbir şey söylemiyor bana dedi. Bütün hocalarım bana hayranken dedi, hocadan hiçbir şey alamadım dedi, sonra mutsuz oldum dedi, bıraktım dedi o işi. Şimdi de öğretmenlik yapıyorum dedi, sizin seminerinizden sonra anladım ki dedi, ben övgüye o kadar bağımlıymışım ki, hocalarım, annem, babam beni o kadar övmüş ki, ben milli takımda bağımlı olduğum övgüyü göremeyince dedi, Devam ettiremedim. Devam ettiremedim, ben bıraktım hocam dedi. Ve o zaman övgü ne yapıyor? Övgü, şimdi mesela övgü annenin, babanın, hocanın yargısına çocuğu bağımlı kılıyor. Ve çocuk çocuk bir iş yaptı diyelim. Öğretmen güzel oldu derse mutlu oluyor. Kötü oldu derse mutsuz oluyor. Çocuğa soruyor, sence nasıl oldu diye sorunca çocuk fikir üretemiyor. Çünkü hiç düşünmemiş, Geçiyor yaptığı şimdi. işle ilgili hiçbir şey düşünmemiş. Evet. Kime bağlı? Anne babanın, öğretmenin yargısına bağlı ve çocukta stres de oluşuyor çünkü şimdi öğretmen sevdi bunu, Tabii ya. sevdi birinci ödevi sevdi, ikinci ödev şimdi neyi, neden sevdiğini bilmiyor ya. Şimdi ikinci ödev gidecek, sevecek mi, sevmeyecek mi bilmiyor. Ama öğretmen orada övgüde bulunmasaydı, sizin tanıklık sistemi ya da geri bildirim canvodonun başarısı geri bildirim sistemi. Ben üç tane kafamda kurguladım hocam. Biri sizin söylediğiniz hmm. tanıklık sistemi. Hmm. İkincisi geri bildirim. Hmm. Üçüncüsü de ilgi soruları. Hmm. Mesela çocuk geliyor, bakıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ee, işte danışmanlık yaptığım okullar sınıf gözlemleri yapıyorum hocam. Birinci sınıf çocuğu geldi. Öğretmen iyi ya da kötü diyor. Çocuk mutlu oluyor ya da olmuyor. Şimdi ben çocuğu çağırdım. Dedim ki sen lal yazıyorlar hocam lal. Hmm. Dedim sence nasıl olmuş dedim. Çocuk düşünmemiş belli. Şöyle düşündü. Dedi ki bunlar dedi olmamıştı. Niye olmamış dedim? Bunlar dedi çizginin dışına çıkmış dedi. Dur dedim ben onu bir yazayım. Çizginin dışı. Başka dedim bak bu da olmamış dedi. O niye olmamıştı? Bu yamuk olmuş dedi. Ha düz yaz. Onu da yazdım. Başka şöyle hadi de harfler dedi çok bitişik olmuş burada dedi. Ha dedim o zaman bu üç olunca yazı dedim güzel mi oluyor? Evet üç olunca güzel olur dedim. O zaman dedim sen gidip hangilerin kötü olduğuna bakıp değiştirebilir misin dedim? Evet dedi değiştirebilirim dedi. Öyle bir heyecanla gittik hocam çocuk. Evet. Teneffuse çıkmadı biliyor musunuz? Evet. Hatta onun fotoğrafını çektim. Hepsini değiştirdi. Şimdi evet. ben çocuğa Ve zevk almıştı. İnanılmaz almıştım. zevk aldı. Evet. Evet. Şimdi dedim ki sen bunları yaptın. Sonra ne yapacaksın dedim. Hı -hı. Getirip göstereceğim. Hayır dedim. Arkadaşına göstereceksin dedim. Şimdi öğretmen kendine olan bağımlılığını azaltıyor. Azaltıyor. Hayat her zaman öyledir. Kendi yaptığı işin değerini kendisi görebilenler başarılı olur. Başkasının evet. yargısına bağımlı olanlar da her zaman dıştan Onay aldıkça mutlu olurlar. O son söylediğim cümleyi önemli. lütfen hayatta. Kendi şey. yaptığı işi değerlendiren. De... değerlendirebilenler. Evet başarılı olur. Başarılı oluyor. Çok önemli evet. hayatta. Kendi, kendi yaptığı işi kendisi değerlendirebilenler. Evet. Ve kendi değerlendirmesine önem verenler başarılı yolunda ilerlemeye başlıyorlar. Evet. çocuk hocam öğretmenin e, e, öğretmenin annesinin babasının. E, ...yargısına bağımlı kalmadan... ...kendisini değerlendirmeli. Her zaman kendisini değerlendirebilir mi? Her zaman değerlendir. O zaman da yargı... ...bana göre yargı... ...talep edildiğinde verilmeli. Zaten çocuk kendini... ...değerlendirdiğinde eksiğini görür. Evet. Sonra öğretmene gelir. Hocam der... ...ya da annesine babasına. Burasını nasıl yapayım den. Evet. Burasını nasıl yapayım der. Evet. Anne babanın yargılarına ihtiyacı var ama... ...ihtiyacı dolduracak şekilde ihtiyacı Aynen. şey var. Evet. O zaman şurayı özetleyelim hocam. O zaman anne babalar övmeyeceğiz de ne yapacağız? ...diyorlar mesela seminerlerde bana. Mesela aferin. Övgü de olabilir. Aferin çocuğuma dediniz. Övgüdür. Bitti. Evet. Ama aferin. <gülüyor> Çok emek verdin. Çok emek verdin dedi Beş gündür uğraşıyorsun. Beş gündür uğraşıyorum. Ne yaptım? Tanıklık. Ben sana evet, tanıklık ediyorum. Evet. Aferin. Çizgilerin içinde yazmışsın dedim. Evet. Geri bildirim verdim. Geri bildirim verdim. Ya da aferin <gülüyor> diyoruz. Ve ondan sonra soruyoruz. Burada ne anlatmaya çalıştık? Çalıştık ilgi soruları. Evet. Çocuk kendisini anlatmaya başlıyor. başlıyor. O zaman övgü, övgü e, övgüden ziyade bu üçü verilmeli. Evet. Ama çocukların, anne babalarının yargılarına ihtiyacı vardır. Yargılı, Hangi yargıya ihtiyaç olduğunu bile çocuk kendisi karar verirse işte o zaman o çok değerli oluyor. Özgürcüğüm iyi ki varsın. Sorayım. Sağ olun hocam. Yani. Sağ olun. Biz yine buluşmaya devam edelim. Hakikaten genç bir bilim insanı olarak senin yazılarını, senin sesini, konferanslarını değerlendirme durumundayız. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. izleyenler, önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.